Bismillahirrahmanirrahim Hayırlı günler değerli dinleyiciler Ben Deniz Ahmet Taş Getiren Muhterem Nurettin Yıldız Hocamla birlikteyiz İslam'dan Hayata Ölçüler programındayız Bundan önceki programımızda Günah konusunu Görüşmeye başlamıştık Günah neden günah Günah nedir? Hocam günaha e, ilginç bir e, tarif getirmişti. Bir işletim hatası mı demiştik? İşletme hatası. İşletme hatası demiştik. Ama günah üzerinde e, konuşulabilecek konu günahın dereceleri var demiştik ve büyük günah konusu üzerinde de duralım e, istemiştik. Günahı kebair Büyük günahlar diye bir kategori var İslam e, ıstılahında. Oradan başlayalım istiyorum. Günah ve toplum konusu üzerinde duralım. Şu. Günahı özendiren toplum semini, günahtan caydırıcı e, toplum duyarlılığı, bunlar üzerine de konuşalım istiyorum. Hocam bu günah-ı kebair kavramı nedir? Büyük günah nedir, neler var büyük günah içerisinde isterseniz oradan İnşallah. başlayalım hocam. Bismillahirrahmanirrahim. Kur'an-ı Kerim'de allah Teala'nın üzerine ceza koyduğu veya Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem Efendimiz'in bu normal bir günah değildir, büyük günahtır dediği günahlara kebair, yani büyük günahlar evet. diye isim veriyoruz Büyük günahlar veya küçük günahlar Allah'a karşı işlenmiş bir hata olması bakımından aynıdır evet. Ama üzerine ceza tahakkuk etmesi bakımından Günahı büyük veya büyük olmayan diye ikiye ayırabiliyoruz Allah'a karşı işlenmiş olması bakımından <gülüyor> O bir defa adı günah evet. demek zaten evet. ee, Allah'a karşı hata işliyor olmak işletme hatası dediğimiz şeyi De, yapıyor evet. olmaktır Yani günahımızı günah olarak belirleyen Allah'tır evet. Dolayısıyla kul Rabbine karşı hata ettikten sonra Bunun büyük ve küçük olması e, kul açısından çok şey değiştirmiyor ama tövbesi, geri dönüşümü ve benzeri açılardan bakıldığında büyük günah daha farklı. Orada bir söz hatırladım onun için öyle bir şey yaptım hocam. Yani günahın büyüklüğüne, küçüklüğüne değil kime karşı işlendiğine. İmam Gazali'ye nispet evet. edilen bir söz bu. Yani ince düşünüldüğünde yani ben günah işledim. Büyük müydü küçük müydü ayrımından önce kime karşı işledi evet, diye. Evet. Bakarsa kul günaha karşı laubalileşmez, gevşemez. Aks takdirde şeytan önce küçüklerle başlatıyor zaten. Evet. Eğitiyor eğitiyor. Büyükleri işleyebilir hale getiriyor. Yalama getir. hale getirince büyük kendiliğinden geliyor zaten. O yüzden büyük küçük ayrımı bu açıdan e, yanlış Olur. yani işleme var. de demek ki bir psikolojik hazırlık evet bir altyapısı var. Yani altyapısı var yani. Evet. Yani bir çocuğun ilk yalan söyleyişini düşünmek, <gülüyor> evet. sonra büyüdükten sonra yalan organizesi yapmasını düşünmek. Yani evet. yalanı çocuk söylerken yani yalan olduğunu anlamadan söyleyecek kadar ona göre yalan söyleyecek bir ortam yoktur ama duya duya göre göre tatbik ede ede İyi bir yalan organizatörü olabiliyor sonunda evet. bir çocuk. Yani en basit örnek olarak. Şimdi e, 50-70 arası büyük günah var. İmam Zehebi isimli e, büyük bir alim rahmetullahi aleyh. E, El Kebail isimli bir kitapta bunları topluyor. 70'e kadar ço çoğaltıyor bunları. Daha az bildin ama değil mi? E, sanki daha şimdi sınırlı daha az şundan biliniyor. Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellemde sahih bir hadis-i şerifte yedi büyük günahtan kaçının buyuruyor. Evet. Yani ilk yediği Efendimiz belirliyor. Evet. Ee, ama ondan sonra geri kalanlar yani diğer hadislerde münferit sayıldığı için evet. e, onları arimler toplayıp bir yetmişe kadar çıkarıyorlar. Bir kısmı e, yani büyük günahlardan mıdır normal günahlardan mıdır diye e, i̇htilaf edildiği için yani ortalama 50 kadar suç İslam toplumunda e, yüz kızartıcıya e, toplumdan e, tecrid edilmeyi e, Müslümanlar arasında Fasık Müslüman olarak e, damgalanmayı gerektiren suçlardır. Bunların içinde de çok büyük olan yani ilk yedi'nin içinde de e, ilkler var. E, Efendimiz Sallallahu aleyhi ve sellem e, Bu ilk yedi e, Günahı zikrederken e, Yedi Helak ediciden kaçının diyor hmm. İşte nebu esseb'al Mubikat Helak eden yedi şeyden kaçının diyor Günahı biz tercüme ederken hı hı hı. Yedi büyük günah diye tercüme ettik e, Yani ilk yedisi bunların e, Ciddi bir şekilde helak edici Bireyi de Toplumu da Helak edici niteliği var Her kişinin büyük günah olmanın Gerekçesini de Anlatmış oluyor peygamberimiz Değil mi? Ee, çok, evet. Helak edici evet. olmak evet. Yani Helak ediyor ama Bireyi de helak ediyor Cehennem evet. açısından Toplumu da helak ediyor Ümmet huzuru açısından evet. Yani faiz mesela bunlardan Bir tanesi ee, Anneye babaya asilik Bunlardan bir tanesi Zina bunlardan bir tanesi. En başta da Allah'a şirk vardı. Evet. Sihir mesela. Çok enteresan. Büyü, sihir vesaire. Allah'a şirkten sonra geliyor. Evet. Namussu kadınlara İftira. iftirada bulunmak altıncı büyük suç. Evet. Yani sıradan bir olay gibi görüyoruz. Yani bizim burada mikrofonun önünde telaffuz edemeyeceğimiz kelimeyi işte sadece sinirlendiği için. Birisine kullanıyorsun. Evet, evet. Yani hatta kadına da değil oğluyla kavga ediyorsun. İşte sinirleniyorsun. Hakaret ediyorsun. Seni dövüyor sen onu dövemiyorsun. Bu sefer annesini itham eden bir cümle kullanıyorsun. Sen evet. Sen şölenin çocuğusun. Bu e, yeryüzünde helak eden altıncı büyük suç. Evet. Müthiş. Yani bu İslam toplumunda bile o kadar çok kullanılıyor yaygın. Ki. Ama evet. bu ümmetin e, toplumunun birbirlerinin namusunu, onurunu Allah'ın garantisinde bilmesi gerekiyor. Evet, çok önemli. Bu yüzden yani A şahsı, bayan olan B şahsına bir ithamda bulunuyor. E, bu ithamın bedeli e, bir müminin onurunun zedelenmesi oluyor. Ama kişisel bir hak olarak siz o B şahsı mahkemeye müracaat edip işte manevi tazminat davası açıyor filan. Bu bitmiyor. Yani bu evet. Allah'ın kıyamet günü hesabını soracağı bir suç oluyor. Belki konumuzu biraz dallandıracağız. Ben enteresan bir örnek vermek istiyorum. Büyük günah kavramının açıldığında nelere götürebileceğinde. Evet. Şimdi mesela biz mikrofonun önünde telaffuz edemeyeceğiz ama... A erkek B'ye işte annesi Üzerinden şöyle de, Sövmeye daha Hayvani kelimelerde katıldığı için Belki o anlaşılmaz yani iffetiyle ilgili. Sen evet. senin anan şöyledir Demeye gelen evet, evet. Şimdi e, fıkıhta şöyle Bir kural var bazı Müştehitlere mahsus bir kural bu diyor ki A B'ye sövecek Ama direk sen şöyle Çocuksun dese Mahkemeye verecek Kadı buna ceza verecek evet. Altıncı büyük günah işleyecek Şimdi sinirli ve gergin bir anda Demiyor bunu ee, Yani senin anan şöyledir demiyor Ama diyor ki benim anam namusludur diyor. Hmm. Bu kadar Bundan sen de kendi payına düşeni al Gibi bir Yani kavga ediyor Dayak yiyor hmm. i̇şte Sen de şöylesin diyemiyor Bu hmm. suç şeriat mahkemesine intikal edecek Bu sefer Dolaylı olarak benim anam tertemiz kadındır diyor hmm. yani Nereden çıktı senin anan tertemiz bir kadındır sözü. Yani kulağı arkadan gösterip Sen senin anan böyle değildir diyor bunu bile Mahkemeye intikal ettirildiğinde İffete müdahale olarak Görülmüş hmm, enteresan. Yani tariz deniyor buna Dolaylı olarak diyeceğini diyor boşalıyor yani Söz zaten. ustalığı falan Günahı küçültmüyor yani Küçültmediği gibi yani bu ayrıntıya Varıncaya evet. kadar Büyük günahların Kirletebileceği alanlar Koruma altına alınmış demek Evet. Ki. Çünkü her işlenen günah iman ortamını Mümin kitleyi Kirletme riski taşıyor ee, Hocam bu... istersen şöyle Madde madde duralım En azından şu yedi büyük Günah nedir ee, Onlar yani e, Topluma bir Müslüman topluma yönelik etkileri itibariyle Neden o büyük günah e, çerçevesi içine alınmıştır evet. Mesela şirkten başlayalım evet. Yani şöyle bir bir, bir miktar konuşalım onun Şirk günahların günahı evet. Yani günah babası şirktir En ee, büyük günahtır Ama hocam isterseniz şirkten önce şöyle bir noktayı koyalım Bu konuları konuşurken İnsanlar hmm, geçmişimizde böyle bir şey var, tamam Nurattin Hoca ile Ahmet abi bizim helakimizin kararını verdiler deyip umutsuzluğa neden oluyor. <gülüyor> Şunu unutmayalım, burada konuşacağımız, ismini vereceğimiz bütün günahlar şirk hariç Allah'ın mağfiret dairesine dahildir. <gülüyor> mağfiret dediğimiz şey onlar içindir zaten. Evet. Yani bir umutsuzluğu değil dönüş talebini konuşuyoruz. Evet. Umudu aslında konuşuyoruz. Dönüşün yolunu açmayı. Yolunu yani biraz yaptığımız yanlışlıkların farkına varmayı ve ya ben neler yapmışım ama ben bunun bedellerini taşıyamam gibi evet. değil mi? Yani, yani intiharı teşvik etmiyoruz, yaşamanın önemini evet, anlatıyoruz evet. gibi. Yani bu bir tür dini intihar gibi insanlar battık Falan düşünüyorlar. Evet. Küfür, şirk hariç batmak yok. Yani Allah hamdolsun. Şöyle bir şey planlamıştık. Yani. Zaten siz de biliyorsunuz. Yani daha sonra TV'yi konuşalım diye, değil mi? Yani günahtan sonra. <gülüyor> evet. Yani o da bir manada böyle bir hazırlığı ifade ediyor zaten. Şüphesiz. Şimdi şirk Allah'a ortak koşmak demek. Evet. Ama bu Türkçe'sinden anlaşıldığında. Allah birdir diyenlere karşı Yok ikidir, dörttür, yedidir Deyip Allah'ın ortağı var Yüzde elli hissesi filan, yüzde altmış istedi Ortak kelimesinden bu anlaşılıyor Yani evet. göklerin, yerin idaresi yüzde işte seksen Allah'ın işletme ortağı Olarak yüzde yirmisi daha var gibi evet. Yani teşbihimiz iyi anlaşılsın Diye söylüyorum, ortaklık bu Anlamda değil evet. Allah'ın Kulun gözündeki Allah'lığının değerini düşünecek inançlar demektir şirk. Biraz açalım hocam. Açalım yani Şirk tabii. aslında yani bizim İslam kültüründe çok kullanılan bir kelime. Çok Allah, kullanıyoruz. Allah'a imanın hemen yanında. Yani sapma olarak. Şirk koşmayacak. Olarak, sapma Hı. olarak ama... Yani bu kavramlardan da epey uzaklaştık İçini doldurmakta zorlanıyoruz Birazcık yani hakikaten Böyle bir imanımızı sahih kılmak için O duyarlılığa ihtiyaç var Nedir şirk yani İşte evet. bunu tekrar bulayım. Yani evet. Şirk Allah'a ortak koşmak diye Tercüme ediliyor evet. e, Ortak kelimesini Türkçe'de biz Yani hisse sahibi olmak olarak anlıyoruz evet. Sanki Allah'ın işte göklerde işte gök tanrısı Yer tanrısı var Demekle sınırlı kalıyor o değil Müminin Allah'a bir bakışı var Nedir bu Beni yarattığı rızık veriyor Cenneti var cehennemi var Bana hesap soracak ibadet istiyor benden Her şeyi o yaşatıyor O öldürüyor O diriltiyor Çocukları o yaratıyor Vesaire Evet Şimdi Bütün bunlar Mesela yağmuru Allah yaratıyor evet. Allah indiriyor Allah kısıyor Diye düşünüyoruz Hani bu arada kuraklık Tabii. sorunumuz var ya Şimdi bütün bunlarda bir insan geliyor diyor ki ben işte filan sistemle yağmur yağdırabilirim diyor. Yağmur yağdırabilirim sözünü soruyoruz. Nasıl yağdırabilirsin diyoruz. Ya yağmurun nasıl yağacağı belli işte şu oldu bu oldu da ben de füze gönderdim de yolunu şaşırttım bulutun aşağıydı. Bunu kim yaptı ben yaptım diyor. İki jeoloji mühendisiyle birleşip yaptım diyor. Şirk bu işte. Ben yaparım dediği şeyi Allah'ın Kul ben de yaparım ya da bizim abi yapar Dediği zaman bu şirk Yani ortak koşma Hisse dağıtma anlamında bir ortaklık değil Allah'a ait büyüklüğü Paylaştırma İnsanın başka biriyle paylaştırması Evet Mesele çok basit bir insan Bilinçli yapmak bilinçsiz yapmak Yani çoğu zaman da yani böyle bir Allah'a ortak koşma Yani şirk niyetiyle Belki yapılmıyor bu Ama, ama Gidiş oraya doğru Ama hocam merni evet. bilinçli bilinçsiz Kafana sıktın mı evet. mermi bu yani merni. Bilinçli bilinçsiz evet. çok, Şüphesiz belli noktalarda Kul Allah'ın affına muhatap Bu işte ama Mesela çok basit bir örnek daha Boncuk takımı evet. Yani bizim çocuğumuzu Allah korur Evet. Celle Celaluhu böyle Aa, iman evet. ediyoruz Koruması için de sağlığını koru diye ilaç da Emretmiş evet. Allah yaratmış doktor da emretmiş Doktora git ilaç versin demiş aşı yaptır demiş Bunlarda bir sıkıntı yok Ama mavi bir Taş parçasını çocuğun omuzuna takıyorsun Bunun bir ilaç manyetik bir uygulama Veya benzeri bir formülü var mı yok Niye? Bizim nenem vardı, nenem de çocuklara takardı, bu olunca cin gelmezmiş, bu olunca... He, esasen formülize edilebilir, ilaç gibi kimyasal bir niteliği vesairesi veya kaç kaşkolu çocuğun boynuna takıyorsun, boynu üşümesin diye evet. fiziki bir boyutu var. Koruma var, evet. Ama manevi metafizik bir uygulamayı bir boncuğa takıyorsun. ...mesela beyaz taş bağlamıyorsun... ...mavi taş bağlıyorsun... Evet. ...bu uygulama da... ...yarattığını korur... ...Allah ilkesini zedeliyor... ...bu evet. boncuk oranında da... ...şirk var ortada... Hmm. Neyin şirki bu... ...Allah'ın çocuğu korumasının... ...oranı yüzde doksanlara düşüyor... ...yüzde onda boncuk koruyor... Evet. ...bu bilinçli bir şekilde... ...takıldığında... Yani ...en azından büyük günah olur... Ee, çok daha ileri gidildiğinde de dinden çıkarabilir insan, iman evet. dairesinden çıkarabilir. Namaz bir daha kurtarmaz o şans. Evet. Fakat bunlar gelenek haline gelmiş. Belki şöyle bir şey geldi aklıma. Ya şirke karşı bir hassasiyet eğitimi yapmak lazım. Yani e, çünkü birçoğu bunların bilinmeden işte gelenek falan, dedemden kalma, ninemden kalın işte diye. Adam... Ee, gelenek diyoruz ya şirkin kendisi bir gelenektir zaten. Yani şeytan evet. çok eskidir. Evet. Şeytanın e, kıdemi bütün insanlardan <gülüyor> daha eski. Şirkin tarihi çok eski hocam. Evet. Yani Adem aleyhisselamın hemen peşinden şirk başladı. Yani şu tarihte bu tarihte değil ama Adem aleyhisselam 10.000 bin senelikse dokuz bin senedir şirk var yeryüzünde. Evet. Ee, yani Kültürümüzde vardı Örfümüzde vardı Nenem yapardı Dedem yapardı Kıyamet günü Makul özürler değil bunlar Kabul edilebilir Özürler değil Bu sebeple Bir Müslüman olarak biz imanımıza sahip çıkabilirsek Yani Kur'an kültürümüz Kur'an e, anlayışımız olursa Kendimizi koruyabiliriz Elbette iman Bizim tarafımızdan istendiği gibi e, Şeytan tarafından da Yok edilmeye uğraşılacak Evet yani şeytan çok güçlüydü Ya Rabbi diye bir mazeret mi göstereceğiz Kıyamet günü Bir anlamı yok o mazeret Böyle yani. bir mazeret yok Bu sebeple şirk en büyük tehlike idi Burada Bir kelimenin üzerinde durdum Yani şirk, ortaklık diyorsa Anonim bir ortaklık gibi filan anlaşılmasın diye Bu açıklamayı yaptım İki şöyle bir sıkıntımız var üstadım İnşallah Yanılırız ama maalesef yanılmıyoruz Şirk Cahiliye, zulüm gibi kelimeleri kullandığımızda birdenbire 1400 seneyi siliyoruz. Hemen geri gidiyoruz. Ebu Cehil, Übey bin hmm. onlarla bitirmek e, gibi. Onların dönem zulüm mesela internetin de bir zulüm aracı olduğunu düşünmek istemiyoruz. Bilal zavallı hep gırbaşlandı diyoruz. Evet. Zulüm deyince Bilal ve Ammar akla geliyor. Onlara Sümeyi yapılanlar. Geliyor. Evet. E, bunlar zulmün Prati'nin milyarda biri, evet. milyarda biri. Bugün de zulüm var, bugün de cahiliye var. Evet. Kitaplar cahilliği kaldırmadılar. Evet. Kitap veya da internette bilgi ağında çok yük olması, bilgi olması insanların cahilliğini kaldırmadı. E, Ebu Cehil de Allah biliyordu. Evet. Kıyamet, cennet, cehennem biliyordu. Ama cahildi yine cahilliğin babasıydı. Çünkü bildiği inadına bir bilgi işe yarar bir bilgi değildi. Şirkte de aynı şekilde Mekke müşrikleri diyoruz. Hı hı. E, Mekke müşriinden Mekke takısını kaldırınca e, müşrik nerede ki oluyor şimdi? Evet. Halbuki bu eylemin kendisidir suç olan. Mekke'de yaşayıp da müşrik olmak diye bir şey yok ortada. Yani bin sen 1400 yıl önce de vardı. 1400 sene sonra, sonra da da, oldu. 10.000 evet. sene sonra eylem sonra da. varsa ha. O kadar Yok. ki bir yerde karşılaştım çok esef ettim yani üstelik de böyle e, mürekkep yalamıştı Nuri Aydın münevver kardeşlerimizdi e, bana dediler ki e, Muratın hoca bu müşrik kelimesini yoğun kullanıyorsun kullanmasan daha iyi olur benim şirk zemini oyar diye bir dersim vardı şirk hmm. zemini oyar diye hmm. bunu kullanmasan iyi olur niye dedim? Ya damlaya damlaya zemini oyar hmm. şirk Fark etmeden de altı uyuyor. Sonunda hmm. küt diye düşüyorsun. Sen ama o namazlar devam ediyor. Oruçlar devam edebiliyor. Ee, dedim ki neden? Ya dedi. Şimdi sen şirk dedikçe akla Mekke geliyor dedi. Yani o Mekke'yi artık öyle hatırlamayalım ya dedi. Hmm. Allah Allah dedi. Nasıl Mekke akla geliyor? Ya dedi Mekke müşrikleri. Mekke döneminde olan bir olay. İslam geldi elhamdülillah. Ebu Cehiller gitti gibi. Çok esef ettim buna. Yani... Mürekkep yalamış bu evet, evet. e, insanlar şirki müşriği sadece bir döneme mahsus bir facia olarak görüyor. Ben dedim ki o zaman daha kolayı var. E, Kur'an-ı Kerim'de müşriklükle ilgili yüzden fazla ayet var. Bunları dindirelim, hafızlık da daha biraz daha kolaylaşsın zaten dedim. Hiç Kur'an-ı Kerim tarihin bir döneminde kalacak bir şeyi kıyamete kadar namazda bile okuyun der mi? Ya. Yani o zaman en büyük Kur'an'ın en muazzam suresi İhlas suresi o Kur'an'da gereksiz bir sure Ya da Resulullah Efendimiz Resulullah O büyük günahların Başına bunu koyar mı yani Yani evet. üstelik de bunu söylediği zaman Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem Mekke'nin tarihe karışmıştı Mekke evet, müşrikleri yok evet. olmuştu Dedim ki ona bak ben sana kaliteli bir müşrik Listesi dizeyim dedim Bir bütün Hristiyanlar Şu andaki bütün Hristiyanlar en büyük müşriktirler evet. Neden en büyük müşriktir Bütün Hristiyanlar çünkü Allah'a ortak koşmanın en e, kıpkırmızı, kızıl şeklini yapıyorlar. Ne yapıyorlar? Allah üçtür diyorlar ya. Evet. Yani teslis dediğin şey üçtür. Dolayısıyla mesela e, şu şöyle dinler bir araya gelsin deniyor da kim kiminle bir araya geliyor ya? Biri Uzeyr Allah'ın oğludur diyor. Müşrik evet. oğlum müşrik. Ne Yahudisi? Evet. E öbürü de İsa Allah'ın oğludur diyor aşağı nasıl Hristi ona Hristiyan bile değil ki nasıl onunla bir masaya oturuyorsun evet. dedim ya liste kalsın dedi burası daha yeter dedi <gülüyor> yani e, mesela Hristiyanlar müşriktirler neden evet. çünkü Allah'a ortak diyoruz bırak orta eş ve oğul koyuyor yani normal evet, bir ortakta evet, değil evet. yani bir aile düzeni kuruyor Allah Teala için maazallah evet. insan söylerken bile yani böyle acayip tüylerim hareketlendi yani bunu söylemesi bile evet. onu anlatıyor anlamında söylemesi bile tehlikeli e ali şirk insan vakıasında vardır teslimiyetini yer yer zedelemek vefasızlık hmm. yani eşler aldatma diye bir kelime kullanıyorlar ya birbirler evet. için beni aldattı belki dinen suç değil kanunen ayıplanmayacak suçlanmayacak bir şey buna rağmen insanın Paylaşma hastalığı var evet. Yani kendini blok olarak bir yere verip Blok olarak birisinden alıp Bir daha o paketi açmama Öyle 50 sene 100 sene saklama insani işlerde de bir sorun Şey diyorlar hocam hani Gözünde göz izi var Gözün... <gülüyor> <gülüyor> Yani insan bir resmin gözünde Göz izi varsa bile onu bile kıskanıyor da yani değil mi? Rabbimize, yaratanına celle celalühü. Celle Celal ona karşı böyle bir şirk koşmak yani gerçekten büyük Bu, zulüm yani. yani bunu özellikle üstadım şirki bir basit ortaklık görmemek çok önemsememiz lazım bunu. İki yani şirk dediğimiz şey insan bünyesinin ürettiği bir hastalıktır. İnsan devam ettikçe kıyamete kadar devam edecek. Onun için sürekli bir hassasiyet. Yani Kur'an-ı Kerim'in İhlas Suresi'nin 3 evet. e, defa okununca bütün Kur'an okunmuş gibi olmasındaki mecaz çözülmeli üstelik. Evet. Yani... Hocam isterseniz oraya ikinci bölümümüzde tamam, devam hocam. edelim. Kısa tamam. bir ara İnşallah. vermemiz gerekiyor. İnşallah. Değerli dinleyiciler, Nurettin Yıldız hocamla İslam'dan hayata ölçüleri konuşuyoruz. Kısa bir süre sonra yeniden birlikte olacağız bizden ayrılmayın.